Yine bunun gibi la ilahe başka bir şartı ise nutk ve ikrar dediğimiz la ilahe illallahı ağızla ikrar etmektir. La ilahe illallahı ağızla ikrar etmek. Çünkü Peygamber Aleyhisselatu vesselam hadis-i şerifte bize ne diyor arkadaşlar? Umirtu en uqatila en-nasa hatta yashhidu La ilahe illallah ve anni Muhammeden Rasulullah. Ben insanlar ve anni Muhammedun Rasulullah. Ben insanlar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 Kull la ilahe illallah kelime. eşhedü leke biha indallah. Bu kelimeyi söyle Allah'ın yanında sana şehadet edeyim. Bu kelimeyi söyledi diyeyim diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama Kull la ilahe illallah diyordu. Bu kelimeyi ne yap? Bu kelimeyi ağzınla söyle diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan talepte bulunuyordu. E şimdi arkadaşlar bu la ilahe illallah'ın bir şartıdır. La ilahe illallah ağzıyla söylemek. E bugün maalesef birçok genç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 Veya baktınız adam kelime-i şahadeti söylüyor. iki dakika sonra camiden çıktı, kabrin etrafında tavaf yapıyor. Öyle değil mi? Veya alta kabrin yanında secde yapıyor. Veya alta işittiniz dua ediyor. Ey Abdülkadir Geylani bana şunu ver veya bunu ver. Veya alta baktınız adamın birine şu veya bu partiye oy verilmesi gerektiğini söylüyor. Adam veya alta baktınız adam cahiliye davalarına insanları davet ediyor. İle mahiridi.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 Buradan da neyi anlamış olduk? Hani bazı insanların karıştırmış olduğu bir mesele, Peygamber aleyhissalatu vesselamın Halid bin i Velif'ten, ben senden beriyim demesi, insanlar İslam'a girdiklerini ifade ettikten sonra onları öldürmesinden dolayı veya Üsame'nin La ilahe illallah diyen bir adamı öldürdüğünde Peygamberimiz e-katelsehu ba'da en kale la ilahe illallah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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Sahihinde, Bukarı ve Müslimde Yemen'e gönderdiği zaman ne diyordu? ''İnneke teqdimu alâ kavmin ehli kitab'' Sen ehli kitab olan bir kavme geliyorsun. Sen ehli kitab olan bir kavme geliyorsun. ''Fesekun evvel ma ted'ûhum ileyhi şehadetü ellâ ilâhe illallah'' Senin onları çağıracak ilk şey kelime-i şehadet olsun diyordu Peygamber. ''Feinhum aratullâhe'' Eğer onlar Allah'ı bilirlerse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 Allah'ın ve Resulünün istediği şekilde bilmektir. Yoksa bizim babalardan, atalardan gördüğümüz veya Ebu Cehil'deki olan anlayış üzerine La ilahe bilmek insana fayda vermez. Ki La ilahe illallah'ın ilk dersinde anlattığımız gibi La ilahe demek sadece Allah'ın yaratması demektir veya rızık vermesi demektir. Bu manayı müşriklerle biliyorlardı.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 veya babalardan görme billahi la ilahe illallah'ın manası hiç düşünülmeden veya yanlış manayla bilinen la ilahe illallah'ın insana fayda vermediğidir. Ki konunun başındaki ayetimizi hatırlayın, hatırlayınız. Kul kul meyirzukukum minet sema'i vel ardı emmen yemliku's sema'a vel absar ve men yuhyil hayye مِنَ meyet ve yukhrijel meyet diyor Allah. Kimdir yerden gökten Kimdir işitmeyi ve görmeyi elinde tutan?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 sarf eden insanlar eğer tevhid'i öğrenmek için bir şey sap etmiyorlarsa veya hiç düşünmüyorlarsa bu insanlar zaten nedirler arkadaşlar dine girmeden önce i'rat yönünden bu insanlar kafirdirler. Bakınız zaten cehalet geçerlidir diyen yani alimlerin görüşüne genelde ne derler? Uzak bir bölgede yaşayan menneşe ebadiyetin ba'ide hadis hadisi ahdin İslam. Kim İslam'a yeni girmişse veyahut da neyse İslam'a yeni girmesiyle beraber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 başlı başına nedir? Cehalet başlı başına bir günahdır. Öyle değil mi? Çünkü Allah bize öğrenmeyi Allah bize öğrenmeyi fark kılmıştır. Hele özellikle bize tevhid noktasındaki meselelerde ''Se'alem ennehu la ilahe illallah'' demiştir. Bize öyle fark kılmıştır. Kişi zaten cahil bırakmışsa kendini bu büyük bir günahtır. Ve günah kendinden sonra gelen daha başka bir günaha ne yapmaz? Meşru kılmak Yani zaten adam kendisi cahil kalmayı istemiştir din noktasında.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 Allah'ın ve ahiret gününü istediğinden dolayı, Müslüman olmayı istediğinden dolayı ihlasla bu kelimeyi söyleyecektir ve bu kelimede sadık olacaktır. Münafıklık yapmayacaktır. Bakın peygamberin la ilahe illallah diyenlerin cennete gideceğine dair hadislerinden Buhari'de olan bir tanesini okuyalım. Men min ahadin yeşeru en la ilahe illallah ve en Muhammedan rasulullah sidqan min kalbihi illa haranahu Allahu alannas. Allahu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 O zaman buradan neyi öğrendik arkadaşlar? La ilahe illallah'ta şartı, sızık şartı, doğruluk şartı ve aynı zamanda ihlas şartı. Yani adam bu sözü söylediği zaman bu söze sabit kalacaktır ve aynı zamanda bu sözü söylediği zaman Allah'ı istediğinden dolayı Allah rızası için söyleyecektir. Yoksa toplumsal veya çevresel etkenlerden etkilenerek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 şek içerisine düşmeyenlerdir. Yoksa kuru kuru iman ettim diyenler değildir. Bilakis bu sözü söyledikten sonra şek ve şüphe içerisine düşmeyenlerdir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam sahip bir hadiste diyor ki Eşer en la ilahe illallah ve anni Rasulullah la yelkallaha bihime abdun gayra şakin fihime dehel el Peygamber diyor kim bu kelimeyi söylerse Allah'a la, la ilahe illallah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 Kelime-i yakın ile söylüyorsa onu cennetle müjdele diyor. Bu duvarın arkasına git diyor. Hangi Müslümanı görürsen kelime-i yakın ile söylüyorsa onu cennetle müjdele. Bakın kelime-i söylüyorsa cennetle müjdele demiyor. Kelime-i yakın üzere söylüyorsa bunu cennetle müjdele. O zaman buradan bir şartını daha çıkardık La ilahe illallahım. Söyleyen insan bu kelimeyi yakın üzerine söyleyecektir. Öyle değil mi? Şek ve şüphe içerisinde olmayacaktır.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 Satanistlerin içinde okuyan bir gariban, kendini Müslüman zanneden bir gariban diyor ki ben arkadaşlarımdan, ya içinde Ramazan'da oruç tutarken bana dediler ki tabi Ramazan'da bu namaza da başlıyormuş. Ramazanlık mevsimlik Müslüman. Ramazan'da bir de namaza başlıyor. Ramazan işte Ramazan'da, Ramazan'da Allah'a secde edilir. Namazan'da bir de şeye başlıyormuş namaza. Tabi bu namaz kılıp oruç tutunca Satanist arkadaşları buna diyorlarmış ki ya sen ne yapıyorsun bu zamanda böyle şeylere mi inanıyorsunuz?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 kendi zanlında öyle mi bir kelime söylüyor fakat bu kelime ne Allah'ın istediği ne de Resul'ün istediği bir kelime değildir. Demek ki la ilahe şartlarından bir tanesi yakın olacak ve insanda şek olmayacak. Yine la ilahe şartlarından başka bir tanesi arkadaşlar bu kelimeyle kişi amel edecektir. Yani 6. şartımız oluyor Allahu alem.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 ehl Sünnet'in yanında iman, ağızla söylemek, kalp ile tasdik etmek ve aynı zamanda organlar ile amel etmek. ehl Sünnet'in itikadının bu olduğuna dair. Delilimiz ne derseniz, i̇bn Kesir'in tefsirinin hemen başından İmam Şafi Ahmet Malik ve Selef alimlerinin iman hakkındaki tanımına bakabilirsiniz. Bakara'nın ilk ayetlerinde, ellediğine yu'minune bil gayb'' diye Bakara'da,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 ne manaya geldiğine zaten değinileceğinden dolayı fazla uzatmıyorum. Yalnız Allah subhanahu ve ne diyor arkadaşlar? Kul اَتِعُ اللّٰهَ وَالْرَسُولُ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ Allaha la الْكَافِرِينَ kafirin. Deki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Eğer onlar itaatten yüz çevirirlerse de ki Allah kafirler grubunu sevmez. Bakın Allah itaatten yüz çeviren insanlar kafir diyor. Ali İmran'da. Bundan daha açık bir ayet Nur suresinde Allah ne diyordu? مِّنْ مِّن ve yekuluna amennâ billâhi ve birrasûli ve atâ'nâ. Sonra yetevellâ ferîkun Onlar Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra onlardan bir grup tahttan yüz çevirirler. Çünkü Kur'an'da tevelli tahttan olur. Ve thumma yetevellâ ferîkun minhum min Sonra onlar tahttan yüz çevirirler ve bil diyor Allah. İşte onlar iman etmemişlerdir diyor.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 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَدًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ İnsanlardan bazıları Allah'ın dışında ortaklar edinirler, Allah'ı seviyormuşçasına onları severler. İman edenler ise Allah'ı daha fazla severler diyordu Allah subhanehu ve teala. İman edenler Allah'ı daha fazla sever. Yine Peygamberimiz ne diyordu? اَوْسَقُ عُرَ الْا۪يمَانِ الْحُبُّ فِ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 kendi sevgisinin imanın esası olduğunu belirtirken ne diyordu la yu'minu ahadukum hatta akuna hatta akuna uhabbe ileyhi min walidihi wa ve nasi sizden biri ben ona babasından çocuğundan ve insanların tümünden daha sevimli olmayan bir müddetçe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 Veya Hristiyan ve Yahudileri seven bir insan ne kadar la ilahe illallah ders Müslüman olamaz. Allah ne diyordu? اَتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِى Sen Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanların Allah'a ve Rasuline karşı düşmanlık yapan, onları bir sefa, kendini bir sefa alan insanları sevdiğini göremezsin.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 Allah'ın neyi yoktur? Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla ilgili Allah Subhanahu ve teala'nın neyidir? Çoğunlukla ilgili Allah Subhanahu ve teala'nın hükmüdür. Ve arkadaşlar yine bu noktada dikkat çekmek istediğimiz şey bu ümmette şirk kaçınılmazdır. Bu ümmette şirk vaki olacaktır ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih hadislerde bunu bize ne yapmıştır? Haber vermiştir. Ne diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam kıyametten öncesini anlatırken? Gadiru bil a'mal fitanen keqita'il leylil muzlimi. O, "Karanlık gece gibi günler gelmeden amellerde acele ediniz." diyor. "Yumsir rajulu musliman ve yusbihu kafira ve yusbihu musliman ve yumsi kafira." İnsanlar mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Kafir olarak başlayacak, mümin olarak akşamlayacak diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani riddet çoğalacak diyor peygamber. İnsanlar mümin olacak, kafir olacak. Mümin olacak, ne olacak? Kafir olacak. Ve peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyordu bize arkadaşlar? Letestebianne, sünnen Hatta el Peygamberimiz diyor siz sizden önceki milletlerin sünnetlerine, yollarına <gülüyor> adım adım <gülüyor> karış karış, karış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 ve uzaklarda bazı bir yer dışında bütün peygambere iman etmiş olan insanlar kafir oldular. Öyle değil mi? Ve hurubur ridde diye okuyoruz biz bu savaşları. Hz. Ebubekir'in mürtetler ile yapmış olduğu savaş. Bir karar derseniz sahabe demeli orada. Ha men qala la illallah dakhala'l cenne. Kim la ilahe illallah cennete gidecektir. Veya ya bu kadar insan da mı küfür ameli içerisinde? Veya bu kadar insan da mı kafir olacak diye böyle bir şey ne yapmazlar söylemediler. İlk etapta Hazreti Ömer Hazreti Ebke sadece diyor ama bunlarla la ilahe illallah diyor. Sana Hazreti Ebker durumu açıklayınca, öyle değil mi? Bütün sahabe bunlara ziddetinde icma ediyorlar ve bunlarla mürtetler gibi ne yapıyorlar? Mürtetler gibi savaşıyorlar. O zaman daha Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın daha vefatı yeniyken daha ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve üzüntüsü taze iken neydi insanların? Yüzden neredeyse 90'ı 80'i ne olmuşlardı? Dinden irtidar etmişlerdi. Eğer Peygamberi görenler dinden irtidar edebiliyorlarsa varım bugünkü insanların haline ne yapın siz düşünün. Ve acaba diyorum bu aliller fıkhı kitaplarında bu mürtet babını niye yapmışlardır? Bütün fıkhı kitaplarında mürtet babı vardır. Öyle değil mi? Riddet babı vardır. Riddet nedir?